Kur'an Yolu. Eser Diyanet Yayınları. Seslendiren Erol Erel. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri ile ilgili hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün Bakara Suresi'nin 142. ayetinin meal ve tefsiri ile devam ediyoruz. İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğuda batı da Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola iletir. Sözlükte sefih, Çoğulu Süfeha Halimin zıddı olup Hem cahil ve ahmak Hem de kaba ve saldırgan Anlamına gelir Türkçe'ye Yerine göre Aklı ve bilgisi kıt Beyinsiz Dar kafalı Barbar diye çevrilmektedir Ayetteki Süfeha kelimesi Tefsirlerde Cahiller Ahmaklar kıt akıllılar şeklinde açıklanmış ve bununla da Yahudilerin, putperest Arapların veya münafıkların ya da her üç zümrenin kastedildiği hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Razi'nin açıklamalarına göre, Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra bir süre Kudüs'teki Beytül Beytülmaktis'e yönelerek namaz kılmıştı. Yahudiler de bundan memnundu. Fakat Kabe'nin kıble olması üzerine bu değişiklik onları rahatsız etti. Müşrik Araplar ise Resulullah'ın Kudüs'e yönelmesinden hoşnutsuzluk duyuyorlardı. Bu yüzden Kabe'nin kıble yapıldığı haberinin Mekke'ye ulaşması üzerine bundan memnun oldular. Fakat bu gelişmeyi Resulullah'ın eski tutumunu da değiştirerek kendileriyle uzlaşmak istediği şeklinde yorumladılar. Münafıklar da yönlerin birbirinden farkı bulunmadığını, dolayısıyla kıble değiştirmenin makul bir gerekçesi olamayacağını, Hz. Peygamber'in böyle bir değişiklik yapmakla keyfi davrandığını ileri sürerek, bunu bir eleştiri ve alay konusu yaptılar. Ayette cahillik ve kıskançlıktan kaynaklanan bu tür görüş ve iddiaların sahipleri, sefihler diye nitelenmiştir. Bazı müfessirler bu surenin 13. ayetinde süfeha kelimesinin özellikle münafıklar için kullanıldığını dikkate alarak, büyük bir ihtimalle burada da aynı kelimeyle onların kastedildiğini düşünmüşlerdir. Ancak tarihi bağlama göre Yahudilerin kastedilmesi ihtimali daha büyüktür. ayrıca bu dar görüşlü insanların onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir şeklindeki sorularına karşı doğuda batıda Allah'ındır buyrularak hiçbir mekanın kendiliğinden kıble olamayacağına bunu oranın gerçek sahibi ve maliki olan Allah'ın tayin edeceğine ve işte Kudüs'teki Beytül Makdis yerine Mekke'deki Mescid-i Haram'ın kıble olmasını murat edenin de o olduğuna işaret edilmiştir. İnsanlardan dilediğini dosdoğru yola, kendi yoluna iletmek gibi dilediği yönü kıble tayin etmek de mutlak güç ve irade sahibi olan Allah'ın yetkisindedir. Ve aklı selim sahipleri için bunda yadırganacak bir durum yoktur. Sırat-ı müstakim, her türlü eğrilik, aşırılık ve sapıklıktan uzak, dost doğru, adaletli, ölçülü, ılımlı ve dengeli bir yol, bir inanç ve yaşama biçimi demektir. Ayette kıble değişikliğinin dost doğru yol ile ve dolayısıyla İslam'la irtibatlandırılması, kıblenin İslami bir şiar olduğuna, bu sebeple söz konusu değişikliğin, beyinsizlerin anlayamayacağı kadar ince bir anlam taşıdığına işaret etmektedir. Sözlükte yön anlamına gelen kıble, İslami bir terim olarak namaz sırasında kendisine doğru dönülen özel mekanı yani Kabe'yi ifade eder. Namazda Kabe'ye dönmeye istikbali kıble denilir. İstikbali kıble namazın sahih olmasının şartlarındandır. İslam bilginlerine göre kıbleyi görebilen birinin tam olarak Kabe'ye dönmesi gerekir. Uzakta bulunanlarınsa fakihlerin çoğunluğuna göre Kabe tarafına yönelmeleri yeterlidir. Nitekim Hazreti Peygamber, doğuyla batı arası kıbledir buyurmuşlardır. Buna göre kıbleden sağa ve sola doğru 45'er derecelik sapmalar istikbali kıbleye aykırı değildir yani bu şekilde kılınan namaz geçerlidir. Kıblenin hangi tarafta bulunduğunda tereddüt eden biri, bilgi alacağı bir kimseye veya kıbleyi gösteren bir işaret bulamazsa, güneş, ay veya yıldızların konumuna yahut rüzgarın yönüne bakarak kıbleyi belirlemeye çalışır ve kıble olduğuna kanaat getirdiği tarafa yönelir. Namazın tamamlanmasından sonra, yanlış tarafa döndüğü anlaşılsa bile, kılınan namaz geçerlidir. Ancak namaz içindeyken durumun fark edilmesi halinde, namazı bozmadan, kalan bölümünü kıbleye dönerek tamamlamak gerekir. Araştırmasına rağmen kıblenin yönü konusunda hiçbir kanaate varamayan, aynı şekilde hastalık, sakatlık, düşman korkusu gibi zaruretler dolayısıyla kıbleye dönmesi imkansız, veya tehlikeli olan kimse ise kolayına gelen bir tarafa yönelerek namazını kılar. Hayvan üzerinde veya ulaşım araçlarında yolculuk edenler her vakitte araçtan inmelerine engel varsa ve namazları cem ederek kılmak da mümkün değilse namaza başlarken imkan ölçüsünde kıbleye dönerek araç üzerinde farz ve vacip namazlarını kılarlar.